Bunların da belli bir nisabı vardır ki bunlar da zekata tabi olacaktır. Evet. Ancak genelde yaygın olan ve sualle de alakalı olan ticari malların zekatı. Yani yastık altınıza veya kenarınıza al yap sat yaptığınız nakit paranızda ve ticari mallarınızın üzerinden bir yıl geçtiği zaman da zekatını vereceksiniz. Sualeden kardeşimiz diyor ki bir yerim var kiraya verdim. Kira bedeli peyderpey alıyorum. Normal şartlarda aylık olarak alınan bu kiraların zekatı toplu hesap edilerek verilecek diye bir kural yoktur. Evet. Tabii önce burada bir parantez açalım. Şunu ifade edelim. Kira getirisi olan dükkan veya ev bu ticari bir mal değildir. Ticari mal bizatihi alsat yaptığımız maldır. Bu sebepten dolayı o kira getirisi olan evimizin veyahut herhangi bir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 Örneğimizde Ramazan 5 demiştik. Evet. Ramazanın 5'i geldiğinde ne kadar paranız varsa bunların zekatını vereceksiniz. Peki sual eden kardeşimiz diyor ki ben yerimi kiraya verdim ama aylık kira, kira almıyorum. Uzun vadede yıllık alıyorum veya iki yıllık alıyorum toplu halde kira bedeli alıyorum. Almış olduğum bu para bir yükün olarak bana gelmiş oluyor ve ben zekat veren bir kimseyim. Bunun zekatını verecek miyim?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 Yani bağlayıcı bir akittir. Sözleşmede kaç ay veya kaç yılda konuşulmuşsa bu zaman zarfı gelmeden tek taraflı fesk edilmesi mümkün olmayan bir akittir. Evet. Ee, Tabi bazı harici durumlarda fesk edilebilir. Bazı özür söz konusu olduğu zaman fesk edilebilir. Ama bunun haricinde keyfi bir uygulama olarak...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 Ve netice olarak tabi bunun caiz olmasıyla beraber gerekçeyi de şu şekilde beyan ediyorlar. Tabi burada yine bir parantez açalım. Şafi mezhebine göre vitim namazı iki şekilde kılınabilir. İki artı bir şeklinde yani iki rekatta selam verir ve tek rekat namaz kılar. E, veyahut da tek selamla üç rekatta namaz kılar. Birinci şekilde kılınır ise Hanefi mezhebine göre tek rekatlı bir namaz olamayacağı için bu iktida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 İktidai eden kimsenin kendi itikadı, kendi zamına göre düşüncesine göre imamı olan kimse de vacip olan namazı kılıyordur. Evet. Şafii mezhebine mensup olan bir kimse vitir namazı sünnettir derken şöyle demiyor. Şafii Şafililere vitir sünnettir demiyor. Vitir bütün Müslümanlara Müslümanlar. sünnettir diyor. Dolayısıyla herkesin kendi zamında bir farklılık söz konusu değildir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Varsayalım bir imam efendi size imamlık yapacak.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 e, cemaati varsa bu noktada titiz davranmalı. Evet, e, abdestinle özellikle namazına ve abdestinle e, diğer mezhepleri de barındıracak şekilde almalı ki zaten bir insan edeplerine, müstaplarına riayet ederek abdest alacak olursa, namazını da bu şekilde kılacak olursa diğer mezheplerinde bir nevi e, işlemiş olacaktır. E, bu sıkıntı ortadan kalkar. Ki bunu Efendimiz Hazretlerimizden e, defalarca duymuştuk. Yani kendisi namaz kıldırdığı dönemlerde abdestinin şafi mezhebine göre de olmasına titizlik göstermesi. Evet. Eğer şafi mezhebine göre abdestinin olmadığı ise yanındaki başka bir hoca efendiye bugünkü namazı sen kıldır şeklinde o hocalarımızın bize nakilleri olmuştur ki güzel olan, en güzel davranış bu şekildedir. Ama dediğimiz gibi böyle bir bilmesek de yani imamının acaba abdesti bozuldu mu bozulmadı mı şeklinde bir araştırmaya girme zorunluluğumuz yoktur.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 Yapmakla mükellef olduğu halde hacca gidiyor ama kendi namına yapmayıp de vekalet olarak bir başkasının namına hac yapıyor. Evet, evet yapmış olduğu hac o kişi namına olur. Ee, ama böyle bu eyleminden dolayı e, günah işlemiş olur. Bu Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre yaptığı hac kendi haccı olur. Vekilin hmm. haccı olmaz. Yani burada usulü olarak şöyle bir farktan bahsediliyor. Hac ibadeti bir insana farz olduktan sonra ee, senin zimmetinde farz olan bir borcum var ve borcum varken sen onu ödüyorsun ama diyorsun ki bu borç benim borcum olmasın filancık kişinin yerini olsun. Şafii'ler diyor ki bu kimse sefih'tir diyor.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 Kazaya niyet etse kaza namazı olur. Günün farzına niyet ederse o zaman günün farzı olacaktır. Zarf olduğundan dolayı. Bunun tam aksi oruca baktığımız zaman yok. Oruçta ne niyet ederse etsin farz olan oruç yerine gelecektir. Tamamını kapsıyor. dolayı evet. bu e, dediğimiz gibi ama e, misafir olmayan, hasta olmayan kimse için. Evet. Peki hac ibadetine bakalım. Hac ibadetinin de belli bir vakti vardır. E, nedir bu? E, şevval, zilkade, yok e, şevval. Şevval Zilkal'de, Zil ilk 10 günü. Tamam. 2 ay 10 günlük zaman zarfı hac ibadetinin bir vaktidir. Ve bu vakitte birden fazla hac yapılamaz. Hı. Bu itibarla nereye benziyor? Oruç ibadetine benziyor. Ancak yaptığımız hac vazifesi ki terbiye günü Mine'ye çıkıyoruz. Oradan Arife günü Arafat'a gidiyoruz.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 Madem ki vardır, o zaman tekvim ve tecizattan sonra kalandan borçlar ödenmelidir. Hmm. Yani vadeli borç peşine intikal Nasıl etmiştir. Nasıl olsa yıl sonra diye bekletilmez. Bekletilmeye lazım. hakkın yoktur. Çünkü dediğimiz gibi mala. Malata. Yani öteki türlü kişi hali hayattayken borcunda vade olmasının bir mantığı var. Niye? Adam kazanacaktır, kesbedecektir, borcunu ödeyecektir.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 Burada onun sık veya da seyrek olması ile alakalı değildir. Burada kişinin tamamı niyeti ile alakalı. Evet. Ki aslı saadette Efendimiz aleyhissalatü vesselam köse olan bir sahabeye bakıyor. Birkaç tane sakal parçası var yüzünde. Ona bakıyor ve gülümsüyor. Bakıyor, gülümsüyor. Hayat-ı sahabede aklına naklediliyor bu olay. Evet. O zat ertesi gün sakallarını kesiyor. Yani Efendimiz güldü diye aleyhissalatü vesselam.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 Veyahut da hayvanların faydasına sunacak tarzda işte gerekirse meyve ağacı dikmek evet. e, elbette o kabir eline faydası olan bir şeydir. Tabi burada e, denildiği gibi çok abartıya giderek de yani meseleyi ta, sadece Hadi bir başladım. görselliliğe intikal ettirmek de doğru bir şey değildir. E, burada e, kişi vefat etmiştir bu saatten sonra amel defteri kaparmıştır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 olarak o kişiye döner. Bunu da göz ardı etmeyeceğiz inşallah. Evet hocam. Hocam at yarışları ile alakalı bir soru var. Ee, kardeşime şöyle soruyor. Ben yarış atı almak istiyorum. Yarış atları, idman jokeyleri, antrenörleri, bakıcılar ile birlikte bir ekip olarak yarışlara hazırlanıyoruz. Yani bir emek ve harcanan para var bu hazırlıklar için. Şu an için ülkemizde Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlediği yarışlara sokularak.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 Evet. Geldiğimizde Allah de. Allah-u bu kardeşimize de, bu kardeşimiz gibi olan diyaliz hastası ki bahsus benim de başımda olmasa ise bile ne kadar zor olduğunu aynısın. biliyoruz. Rabbim aracılık şifalar ihsan Bakan kardeşlerimize de kolaylık ihsan edilsin. Sabrı Cemil ihsan ee, Ama şunu da unutmamak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Bu hala hadis şerifi. Her kim ki anne babasını veya ikisinden birinin hastalığını idrak ettiği halde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 karşı tarafa arz etsin bizim fetva hocalarımıza arz etsinler. Onlar o kişinin durumuna göre kime ne kalıyor inşallah beyan ederler, anlatırlar. çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Onlar razı olsun. Evet değerli izleyiciler İsmail Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İmal programının sonuna geldik. Haftaya inşallah aynı saatte tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim. <gülüyor>